13. lem'a أعوذ بالله من الشيطان sırrına dairdir. بسم الله الرحمن الرحيم وَقُرُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يخدرون. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı, müteferrik bir surette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 hem dalâletin müstekreh çirkinlikleri, ehli i tenfir ettikleri halde, hizb-i şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl hak, her vakit şeytanın şerrinden cenab Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El-Cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve şerr, menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır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 bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler, vel-âkıbetu lil-muttakîn sırrıyla, ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kal'ay-i o hısn-ı ise, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalâtü vesselâm ve sünneti Ahmediye'dir aleyhissalâtü vesselâm. İkinci işaret, Sual. Şer-i mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri,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 şerleri yapıyorlar. Yani, şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer, tahribat nevinden olduğu için, illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Belki bir emr-i ademî ile ve bir şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. İşte bu sır, mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki, kainatta yezdân-nâmî ile bir hâlık-ı hayır, diğeri, Ehriman namı ile bir hâlık-ı itikad etmişlerdir. Halbuki onların Ehriman dedikleri mevhum ilâh-ı şer, bir cüz-i ihtiyariyle ve icadsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. İşte ey ehli iman! Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve euzubillah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır ve kal'anız sünnet-i seniyyedir. Beşinci işaret. Cenab-ı Hak, kütüb-ü semaviyede, beşere karşı şu cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber, çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde, ehli iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, hizb şeytanın,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 Hakayık-ı imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir ve ahirdeki desiselerine karşı istiâze ile ehemmiyet vermemektir. Çünkü ehemmiyet verdikçe nazar-ı dikkati celbettirip büyür, şişer. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem sünnet-i seniyedir. 7. işaret: Sual. Mutezile imamları şerrin icadını şer't-elâki ettikleri için küfür ve dalaletin hilkatını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer kendi ef'alinin halikıdır diye dalalete gidiyorlar. Hem derler, bir günah-ı kebiri işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü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 terakkiyat-ı insaniye gibi, çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, su-i ile ve yanlış kesbî ile şeytanlara mağlup olmakla, şeytanın hılkati şerdir diyemez, belki o, kendi kesbî ile kendine şer yaptı. Evet kesb ise, mübâşeret-i cüz'iye olduğu için, hususi bir netice-i şerriyenin mazharı olur, o kesb şer, şer olur. Fakat icad, umum neticelere baktığı için,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 malûp oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin malûbiyetinden ileri gelir. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan insü cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cah-hayret bir haldir ki Alemi Bekanın nasıl hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o bâkî alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı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 Amirinden aldığı bir tek emri, itaatine kâfi iken, aynı emri 10 defa söylese, o memur cidden gücenecek. Beni ittiham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en hâlis mü'minlere, Kur'an ı Hakîm, Musırrâne mükerrer emrediyor. Bu fikir, benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda, 2-3 sadık arkadaşlarım vardı.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 Az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tarika hakta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarından dır ki Cenabı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismiyle ehli imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor belki vikaye ediyor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 Mişkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? El cevab içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebatî ve hayvânî kuvveleri, akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaîfi insaniyeye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Sual: Eğer denilse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 ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakatı ebediye suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir nasıl hayattan lezzet alabilir El cevap acip bir malatayi şeytaniye ile kendini aldatır yaşar süri bir lezzet alır zanneder meşhur bir temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz şöyle ki deniliyor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 Fakat hamilsiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşküp bir küfre inmiş. Ona denirse, madem mevt ve zevali bir idam ebedi biliyorsun, kendini asacak olan dar ağacı göz önünde ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam Kur'an'ın umumî veci-i rahmet ve şümüllü nurundan aldığı bir hisseyle der, mevt idam değil, ihtimal beka var. Veyahut, deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar, ta ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zeval eşya ona ok atmasın. Elhâsıl, o meşkûk küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi, mevt ve zeval idam manasında gördüğü vakit, Kur'an ve semavi kitapların imanı bil ahirete dair kat'i ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimale yapışır, o dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse, madem bakî bir aleme gidilecek, o alemde güzel yaşamak için tekalîfi diniye meşekkatini çekmek gerektir. O adam şekki küfrî ciyetiyle der, belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani Bak ki o, hükm-ü Kur'an'ın verdiği ihtimal-i bekâ cihetiyle idam-ı ebedî âlâmından kurtulur ve meşkûk küfrün verdiği ihtimal-i adem cihetiyle i dîniye meşekkati ona müteveccih olur, ona karşı küfür ihtimaline yapışır. O zahmetten kurtulur. Demek bu noktayı nazarda, mü'minden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Çünkü tekâlif-i dîniyenin zahmetinden ihtimal-i küfrî ile kurtuluyor ve âlemi ebediyeden ise ihtimal-ı imani cihetiyle kendi üzerine almaz. Halbuki bu malâta-yı şeytanîyenin hükmü gayet sâtî ve faydesiz ve muvakkattır. İşte Kur'an-ı Hakîm'in küffarlar hakkında da bir nevi ciheti rahmeti vardır ki hayat-ı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek şek ile yaşıyorlar.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 Dünya şekabetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz. Dokuzuncu işaret. Sual: Hizbullah olan ehli hidayet başta enbiya ve onların başında Fahri Alem Aleyhisselatu vesselam o kadar inayet ve rahmet-i ilahiyye ve imdad-ı subhaniyye'ye mazhar oldukları halde neden çok defa Hizb-ı şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Hem Hatemul Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve İksir-i Azam gibi tesirli icaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiye-i kainattan daha cazibedar Hakayık-ı Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? El-cevab Bu iki şık müdih sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım gelir şöyle ki şu kainat halıkü zulcelal'inin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden halıkü zulcelal kainatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip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 bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için, Hizb-ü şeytana bazı cihazat vermiş. İşte bu sır-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor ve gayet zaaf acizde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehl hakka muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar.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 ve hazır zevke mübtela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalp gibi letaif-i insaniyeyi, insaniyetkârâne ve akıbet endişanı olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. ehl hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta Habib-u Rabbil âlemîn olan Rasûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm'ın meslek-i hem vücudî, hem sübuti,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 yalnız davasını tasdik ettirmek için, ara sıra indel-hace, münkirlerin inkarını kırmak için mu'cizeler gösterirdi. Sair vakitlerde, nasıl ki herkesten ziyade, evamir-i ilahiyeye itaat etmiştir, öyle de, hikmet-i Rabbaniye ile ve Meşiyet-i Sübhaniye ile tesis edilen Adetullah kavaniinine herkesten ziyade mürâat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi, sipere giriniz emrederdi yara alırdı zahmet çekerdi ta tamamiyle hikmeti ilahiye kanununa ve kainattaki şeriatı fıtriye kübraya müraat ve itaati göstersin. 10. işaret İblis'in en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddiünların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için Şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz şöyle ki İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah habise bilmüşahade bulunduğu gibi cinniden cesetsiz ervah habise dahi bulunduğu o katî'iyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler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 Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam kabz-ı ervahı perde edip ta merhametsiz tevehhüm edilen o haletlerden gelen şikvalar ı Hakk'a teveccüh etmesin. Öyle de daha ziyade bir kat'iyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halık-ı Zülcelal'e teveccüh etmemek için Hikmet-i Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Rabian insan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insanu ekberde bir zarure bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde levh-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatı ile konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına, zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, alemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir. Ve bu lümme şeytaniye,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 Kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzın hücumunu ve kavmi i Semud ve Ad'ın inkârından hava unsurunun hiddetini ve kavm-i Firav'na karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ve Karun'a karşı toprak unsurunun gayzını ve ehli küfre karşı ahirette tekadü temeyyezü minel-gayz sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın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 küfür vasıtasıyla sukut ettirip camit fani manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. İşte envah dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i rabbaniyeye ve dünyanın bekasındaki makasid-i subhaniyeye zarar verdiği için ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor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 Küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür. 2. sual: Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezayı ameldir fakat cennet fazlı ilahi iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap: Sabık işaretlerde tebeyyun etti ki insan icadsız bir cüz ihtiyarı ile ve cüzi bir kesb ile Bir emri ademi veya bir emri itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın mesuliyetini o çeker. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbi sebebiyet verdi ve şer, ademi olduğu için abd ona fail oldu. Cenabe Hak da halk etti. Elbette o hadsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azap ile çekmeye müstahak olur. Amma hasenat ve hayrat ise mademki ki vücudidirler, kesbi insani ve cüzi ihtiyari onlara illet-i mucide olamaz. İnsan onda hakiki fail olamaz ve nefsi emmaresi de hasenata taraftar değildir. Belki rahmeti ilahiyye onları ister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 Hasene ise vücudi olduğu için maddeten taaddüt etmediğinden ve abdin icadı ve nefsin arzusu ile olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalıydı. Neden seyyie bir yazılır? Hasene 10 ve bazen bin yazılır. El cevap Cenab-ı Hak kemal-i rahmet ve cemal-i rahimiyetini o suretle gösteriyor. Dördüncü sual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 akidelerine halel geliyor çünkü diyorlar eğer ehli hakta tam hak ve hakikat olsaydı bu derece malubiyet ve zillet olmamak gerekti çünkü hakikat kuvvetlidir el hakku ya'lu ve la yu'la aley olan kaide-i esasiyeyle kuvvet haktadır eğer o ehli hakka mukabil galibana gelen ehli daraletin hakiki bir kuvveti ve bir noktayı istinadı olmasaydı Bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti. El cevab hakkın mağlubiyeti kuvvetsizlikten, hakikatsızlıktan gelmediği, sabık işaretlerle kat'i ispat edildiği gibi, ehli dalaletin galibesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından ve noktayı istinat bulmalarından gelmediği yine o işaretlerle kat'i ispat edildiğinden bu sualin cevabı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 ve alçaklıktan ve tahripten ve ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve avraz-ı şahsiyeti tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan-ı şeref namı ile riyakârane nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından, herkes korkmasından geliyor. Ve o misüllü şeytani de siseler vasıtasıyla, muvakkaten ehl Hakk'a galebe ederler. Fakat, وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ sırrıyla, اَلْحَقُّ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ düsturu ile, onların o muvakkat galebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber, cehennemi kendilerine,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 ve fâni âleme müftela olan biçâre insan. فَمَا بَكَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ âyetinin sırrına dikkat et, kulak ver. Bak ne diyor? Mefhum-u sarihiyle ferman ediyor ki, ehli i ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz, onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani, onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Ve mefhum-u işaresiyle ifade ediyor ki,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 Eğer nefis ve şeytana tabi isen, senin komşuların, belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar. Eğer Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deyip Kur'an'a ve Habîbi Rahman'a tabi isen, o vakit semâvat ve arz ve mevcudat herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından müteessir olup manen ağlarlar. Ulvi bir matem ile ve haşmetli bir teşyi ile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 vesair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbiri rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acı büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir? der. Aczi insani noktasında bir hissi inkârı uyandırıyor. El cevap. Şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu ekberdir.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 Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynur rıdâ'an küll aybin kelîlâ sırrıyla nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiâze etmez. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi âlişan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 Öyle de insan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşine adavet eder, insanların hayatı ictimâiyesinde bir fesat aleti olur. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desiseyle insanın selâmeti fikrini ifsad ediyor. Hakâiki imaniyeye karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikâmeti fikriyeyi ihlal ediyor. Şöyle ki Bir hakikati imaniyeye dair yüzer delaili ispatiyenin hükmünü nefyine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i mukerreredir ki bir ispat edici çok nefyedicilere tercih ediyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere racih olur. Bu hakikate bu temsil ile bak. Şöyle ki bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla O saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakayık-ı imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakayık-ı imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilemez.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 Ve istikameti nazar ve selameti kalb isersen muhkematı Kur'aniyenin mizanları ile ve sünneti seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünneti seniyeyi daima rehber yap ve eûdû billâhi mineşşeytânirracîm de Cenâbe Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret 13 anahtardır. Kur'an-ı mucizül beyanın en âhirki suresi Ve a'udü billahi mineş şeytani'r recîmîn müfassalı madeni olan Estaîdu billahi bismillahir rahmanir rahîm Kul e'ûzü bi rabbin nâs melikin nâs ilâhin nâs min şerril vesvâsil qannâs allazî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti vennâs Sûresinin hisnı hasînî ve kalâimetininin 13 anahtarla aç gir selâmeti bul سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون